Eser: Michael Goylan. Dünyayı değiştiren 5 Denklem. Çeviren: Gürsel Tanrıöver. Tobitak Popüler Bilim Kitapları. Seslendiren: Mustafa Birgin. Posta güvercini evlerin üzerinde uçarken 34 yaşındaki Daniel Bernoulli durup izledi. Uçmak harika olmalı diye düşündü. Bir kuş bir yerden bir yere ne kadar da hızlı gidebiliyordu. Kısa bir süre önce atlı arabayla Rusya'dan evine dönerken yaptığı yolculuk tamı tamına iki ay sürmüştü. Eğilip gelen mektupları toplamaya başladı. Paris'ten gelen mektubu fark edince Bernoulli'nin kalp atışları hızlandı. Hiç kuşkusuz bu, yarışma sonuçlarını bildiren mektup olmalıydı. Öte yandan tuhaf olan mektubun hem kendisine hem de babası Joan'a yazılmış olmasıydı. Her ikisi de yarışmaya girmiş, farklı çalışmalar sunmuşlardı. Fransız Bilimler Akademisi her yıl çözülmek üzere ortaya önemli bir bilimsel problem atardı. Bu yarışma türünün tek örneği olmamakla birlikte dünyadaki en eski ve en saygın yarışmalardan biriydi. Bu yarışmaya Akademinin Kral 14. Louis tarafından 1666'da kurulmasıyla birlikte 68 yıl boyunca mühendisler, matematikçiler ve halktan kimseler birincilikle gelen para ve saygınlığı elde etmek için katılmışlardı. O güne kadar genç Bernoulli yarışmaya toplam 4 kez katılmış ve bir kez de kazanmıştı. Matematiğe doğustan yatkındı ama özellikle akışkanlarla ilgili problemlerle uğraşmaktan zevk alıyordu. Bilimsel açıdan bakıldığında akışkanlar sadece bütün sıvıları içermekle kalmıyor, aynı zamanda gazları ve tam olarak katı sayılmayacak diğer yumuşak maddeleri de kapsıyordu. İnsanı uğraştıracak kadar karmaşık ancak incelendiğinde anlaşılabilecek kadar da basit olan akışkanlar Bernoulli'nin içindeki matematikçi çok etkilemişti. Dahası akışkanlar günlük yaşamla o kadar iç içeydiler ki davranışlarını incelemek yararlı ve uygun bir çaba olacaktı ve bunu yapmanın da artık zamanı gelmiş görünüyordu. 17. yüzyılda Isaac Newton katıların davranışlarını başarıyla açıklamıştı. 19. yüzyılda ise bilim adamları insanların davranışlarını düzenleyen psikoloji ve genetik yasalarını keşfedeceklerdi. Bu iki yüzyıl arasında ise Bernoulli'nin yüzyılı bir kaya ile insan arasında bir yerlerde duran akışkanların yüzyılı yer alıyordu. Bernoulli her zaman akışkanların hareketini belirleyen yasaları keşfeden ilk kişi olarak kendi döneminin Newton'u olmayı hayal etmişti. İşte yıllarca Fransız Bilimler Akademisi'nin akışkanlarla ilgili bir problemi içeren yarışması olduğunda katılmayı amaç edinmesinin nedeni buydu. Bu, bu. Alıştırma yapmak ve yaşından beklenmeyecek yeteneklerini ortaya koyup göstermek için eşi bulunmaz bir fırsattı. Zarfı yırtıp açarken derin bir soluk aldı. Rusya Bilimler Akademisi'nde geçirdiği 8 yılın ardından Basel'e henüz dönmüştü. Çalışması bu yılın birincisi ilan edilmişse bu onun için çok güzel bir hoş geldin hediyesi olacaktı. Bernoulli mektubu zarfın içinden çıkarıp okudu. Tahmin ettiği gibi mektup ...bu ilki yarışmanın sonuçlarını bildiriyordu. Ancak gördüğü şey üzerine Bernoulli'nin ağzı açık kaldı. Genç adam o gün tüm öğleden sonrasını babasının eve gelmesini dört gözle bekleyerek geçirdi. Ünlü profesör Johann Bernoulli'nin çalışırken kendisini rahatsız etme cesaretini gösterenlere genellikle çok kızdığını bilen Bernoulli onu üniversitede rahatsız etmemeye karar vermişti. O akşam babası eve geldiğinde genç Bernoulli onu mektupla karşıladı ve içinde ne yazdığına dair tek bir kelime bile söylemedi. Aksi görünüşlü profesör alaycı bir ifadeyle mektubu aldı ve akademinin bu yılki birincilik ödülünü hem babaya hem de oğluna vermeyi kararlaştırdığını kendi gözleriyle okudu. Heyecanını daha fazla tutamayan genç Bernoulli babasıyla sevinç içinde hemen kucaklaşmayı istiyordu. Ancak böyle olmadı. Birkaç saniye içinde genç Bernoulli yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu sezindirdi. Babasının tepkisi sevinç çığlıkları atmak yerine kederli bir sessizlik olmuştu. Daha da kötüsü babası mektubu okuyup bitirdikten sonra elinde buruşturmuş ve korkunç ithamların serine kapılarak öfkeyle Bernoulli'ye bakmıştı. Bernoulli önce şaşkınlıktan öylece donup kaldı. Ancak daha sonra olayların neden böyle kötü bir hale dönüştüğünü anlamaya başladı. Yıllar önce oğlunu matematikle tanıştıran ve ona ödül kazandıran çalışmalarının ardında yatan temel düşünce ve yöntemlerin pek çoğunu öğreten baba Bernoulli şimdi oğlunun kendisiyle denk tutulmasına kızmıştı. Usta ile çırağı birbirinden ayırmadığı için akademi yıkınıyor ve kendisine hak ettiği saygıyı göstermediği için de oğlunu küçümsüyordu. Babasının kızgınlığı arttıkça Bernoulli de üfkelenmeye başladı. Evden uzak kaldığı 8 yıl boyunca babasının kendisine öğretmiş olduğu düşünce ve yöntemleri uygulayıp onları olgunlaştırmakla kalmamış, bunları kimsenin yardım olmaksızın kendi başına geliştirmeyi de başarmıştı. Bu, babasından tarım makinelerinin nasıl kullanıldığını öğrenip sonra da kendi başına kendi tarlasını surup ekmesi gibiydi. Şimdi ise doğrusu kendi emek ve becerisinin semeresini topluyordu. Dahası genç adam kendi çalışmasının babasınınkinden daha iyi olduğunu küstahça haykırmaya başlamıştı. Gece olup şehre sessizlik hakim olmaya başladığında Bernolili'lerin evinden gelen tatsız sesler gittikçe yükseliyordu. İçlerinde eskiden beri saklaya geldikleri sıkıntılarını, dışa vurma fırsatını yakalayan iki adam birbirlerine bağırıp duruyordu. Üzücü kavgaları Doruk'a ulaştığında, akademi ile ilgili olarak çıkan tartışma yerini çoktan saygısız evlat ve kıskanç baba suçlamalarına bırakmıştı. Sonunda baba Bernoli böylesine kötü ahlaklı birisiyle yaşayamayacağını haykırarak Nankaroğlu'ndan evi terk etmesini istedi. Gittikçe artan gerilimin ortasında genç Bernoulli olayın bu noktaya gelmesinden endişe etmişti ve evden kovulduğunu işitince babasına söylediği şeylerin çoğundan pişmanlık duydu. Genç Bernoulli seçkin matematikçilerin yetiştiği bir aileden gelmiş olmaktan her zaman gurur duymuştu. Yaşayan en ünlü matematikçi olduğu iddia edilen bir adamın oğlu ve benzer bir üne sahip bir başka matematikçinin de yeğeniydi. Aslında Bernoulli'ler son 50 yıldır matematiğe hükmediyordu. Bu, daha önce benzeri hiç görülmemiş ve belki de bir daha hiç görülmeyecek bir sülaleydi. Bernoli, bu eski ve büyük soy ağacıyla arasındaki bağım birdenbire kesilmesinden üzgündü. Köklerinden belki de sonsuza dek koparılmaktan korkuyordu. Yine de uzun zamandır takdir ettiği ama şimdi ise güvenmediği bir adamla aynı çatı altında kalamayacak ya da ondan özür dileyemeyecek kadar öfkeliydi. Eşyalarını toplaması bir saatten az bir zamanla almıştı. Kapıdan çıkarken durup arkasına baktı. Burada doğmuştu ve bu evi özleyecekti. Ve doğrusunu söylemek gerekirse akışkanlara ilişkin en son teorilerle ilgili olarak babasıyla yaptığı ateşli konuşmaları da özleyecekti. İnsanlarla uğraşmaktansa, akışkanlarla uğraşmak Bernoulli'ye hiç bu kadar çekici gelmemişti. Akışkanların nasıl davranacağının önceden bilinebileceği konusunda en azından bir umut vardı. İnsanların davranışlarına ise akıl erdirmek olası görünmüyordu. Örneğin diye düşünüyordu Bernoulli omuz silkerek, o gün babasıyla arasında geçen olayları önceden kim tahmin edebilirdi ki? Genç adam soğuk sonbahar karanlığına doğru adım atarken geceyi nerede geçireceğini bilmiyordu. Ne yazık ki bu Bernoulli için kaderindeki sürekli ve trajik düşüşün sadece başlangıcıydı. Ama yine de bütünüyle bir yıkımla sonuçlanmayacaktı. Zamanı geldiğinde genç matematikçi uçuşun gizemini çözecek sihirli bir denkleme ulaşacaktı. Bunun sonucunda bilimsel şöhreti hızla yükselecek ve aynı biçimde insanoğlunun aklı, bedeni ve ruhu da yükselecekti. Uçuşun gizemini çözecek sihirli bir denkleme ulaşacaktı. Bunun sonucunda bilimsel şöhret hızla yükselecek ve aynı biçimde insanoğlunun aklı, bedeni ve ruhu da yükselecekti. Nisan 2005